Agop Baronya'nın izinde İstanbul ve Ermeniler. Hazırlayıp sunanlar Paylin ve Yedvar Tomasyan. Merhaba, Açık Radyo'nun Açık Degri programından merhaba. Hagop Baronya'nın izinden İstanbul ve Ermeniler bu programında Ermeni mizah yazarı Hagop Baronya'nın Buduit mu Bolsa Tagirum Mec İstanbul mahallelerinde bir gezinti adlı kitabıyla kaybolmaya yüz tutan İstanbul Ermeni çehresinin varlığından bahsederek farkındalık yaratmayı amaçlamakla birlikte yaz döneminde İstanbul şehri içinde bir kültür gezisine çıkalım istemiştik. Kendimize rehber olarak ünlü Ermeni mizah yazarı Hagop Barunyan'ı seçtik. Barunyan, İstanbul semtlerinde dolaşırken rehberimiz oldu. Sizlerle beraber semt semt mahalle mahalle geziyoruz. Geçen programlarda Tarihi Yarımada'da da dolaşmış, daha sonra Galata'ya geçmiş, oradan Pera'ya Beyoğlu'na uğramıştık. Açık Radyo'nun bu dönem yani yaz döneminin sonuna yaklaşıyoruz. Yaz dönemi bitmeden bu kez İstanbul Boğazı'nın kıyılarında dolaşalım istedik. Önce Avrupa yakasına uğradık. Gezimize Beşiktaş'tan başlayıp Ortaköy daha sonra Yeniköy ve Boyacıköy'e uğrayıp Rumeli yakasının gezintisini bitirdik. Bugün ise Anadolu yakasına geçeceğiz. Beşiktaş'tan bir motora binip karşıya, Anadolu yakasına, Üsküdar semtine uğrayalım istedik. Üsküdar semtinde iki Ermeni kilisesi var. Biri Surp Ermeni Kilisesi, bir diğeri Surp Ermeni Kilisesi. Öncelikle Yeni Mahalle semtindeki Surp Kilisesi'ne uğrayalım. Birçok tarihçi ilk tesisin 16. yüzyılın sonuna doğru inşa edildiğini beyan etmektedir. 1727 ve 1844 tarihlerinde onarım görür. 1887'deki büyük yangından sonra Patrik Harutyun Vahabetyan'ın döneminde Matus ve Apik Uncuyan kardeşlerin maddi destekleriyle yeniden inşa edilmiş günümüzdeki halini almıştır. Bazilik pınalındadır. Kilise etrafındaki yapılarla bir kompleks oluşturmuştur. İstanbul'da kurulan ilk Ermeni okulu, manastır, mezarlık, çeşmeler, bağlar, bahçeleri kompleksin parçaları sayabiliriz. Gelin şimdi Hagop Baronyan'la birlikte Üsküdar Yeni Mahalle semtinde dolaşalım. Üsküdar Yeni Mahalle. Bana Dokunma adında bir hastalık olduğunu muhakkak duymuşsunuzdur. Ancak bu hastalığın bu sempte doğduğunu işitmemişsinizdir. Artık şimdi anladınız ki eğer bu semti daha beter hale getirmek istemiyorsanız parmak dokundurmamak gerekir. Bizim dikkatimizden kaçmış değildir. Eğer bu semtin ağlarına dokunmaz iseniz, semtin bütün haklarını başkalarına satarlar. Eğer dokunacak olursanız, cemaatin haklarını başkalarına verirler. İşte dokunmak ile dokunmamak arasındaki fark budur. Sizlere küçük bir hikaye anlatalım burada. Epey yıllar önce Semtte Rumların mezarlığı olmaması nedeniyle cenazelerini gömmek için ucuz bir fiyatla bir arazi almak isterler. Semtim birkaç Ermeni ağları Rumların bu niyetini duyarak onlarla görüşmeye gider. Şey duyduk ki cenazelerinizi gömmek için semtimizde bir yer arıyormuşsunuzdur. Evet öyle bir düşüncemiz var. Bu konuda elimizden gelen hizmeti sizden esirgemeyiz. İki kilise zaten kardeştir. Birbirine çok benzer. İkiz zannedersiniz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Kardeş kardeşi için deli olur. Sağ olun. Şimdi söyleyin, siz hangi tarafta arazi arıyorsunuz? Biz isteriz ki sizin mezarlığın yarısı bizim olsun. <gülüyor> o olacak iş değil. Onun sözünü etmeyin. Neden? Kardeş, kardeşi için bu hizmeti yapamaz mı? Niçin mümkün olmasın? Ondan kolay ne olabilir? Bizim mezarlığımızın nasıl sizin olabilir? Bir gece bizim balıklı mezarlığından mezar taşlarını getirir koyarız. Ve ertesi gün Rumların da bizim mezarlığımızda bir bölümleri varmış deriz. Öyle bir şey yapmamız mümkün olur mu? Gücünüz var elbette, siz semtin ileri gelenlerisiniz, büyüklerisiniz. Siz bütün semti de satabilirsiniz. Ama bizim vicdanımız, vicdanın böyle işle karışmaya hakkı yoktur. Bir tokat atıp dışarı kovarsınız ya da vicdanınıza birkaç lira ödeme yaparsınız. Hakkınız var, vicdana dokunacak bir şey yok burada. Yaptığımız hırsızlık değil, katillik değil. Kardeş kardeşten arazi istiyor. Kardeşi de veriyor. Buna kim ne diyebilir? Vicdanla ilgili bir olay değil bu. Allah'a şükür sizin yaptığınız hırsızlık değil. Cemaatin malından bize de pay çıkartacaksınız. İncil der ki, iki gömleği olan birinin arkadaşına vermelidir birini. Sizin burada bir mezarlığınız var.'' Yarısını bize vermelisiniz. Allah'ın hoşuna gidecek bir iştir bu. Biz de böyle düşünüyoruz. Allah'ın hoşuna gidecek bir iş için ödüllendirileceksiniz de. Hayır hayır biz rüşvetle iş yapmayız. Rüşvet Allah göstermesin. Ağalar para yemiş, cemaatin yerini başkalarına satmışlar demelerini istemeyiz. Biz de istemeyiz. Niçin iftiraya uğrayalım? Niçin iftireye uğrayacaksınız? Ben ödüllendirme kelimesini kullanırken Allah tarafından ödüllendirileceksiniz demek istedim. Ha ona diyeceğimiz yok. Fakat rüşvet kabul etmeyiz. Eğer siz yaptığımız işten memnun kalır ve teşekkürünüzü bildirmek için bize parasal bir hediye yaparsanız o başkadır. Bak ona diyeceğim yok. Hediye olarak kabul ederiz. Fakat rüşvet olarak asla o bizim onurumuza da dokunur. Çok iyi, şimcilik hoşçakalın. Güle güle gidin. Birkaç günden görüşürüz. Birkaç gün sonra Rum mezar taşları bizim Ermeni mezarlığında görülür. Halk birbirine girer. Duydun mu? Baron Garabet. Duymadım. Ne var? Mezarlığımıza Rum taşları var. Mümkün değil. ''Ben gördüm. Belki bizim taşları Rumcaya çevirmişlerdir.'' Halk ağalara başvurur. ''Ağalar, niçin oturuyorsunuz?'' ''Ne yapalım yani?'' ''Mezarlık gitmek üzere.'' ''Nereye?'' ''Bilmiyormuş nereye. Rum mezar taşları var.'' E cemaat, önceden yok muydu o taşlar?'' ''Yoktu.'' ''Bildiğimiz kadarıyla o taşlar çoktan biri vardı orada ve Rumların hakkı var o arazi üstünde.'' Halk üzülür, mezarlılıkta kavga başlar, elliden fazla Ermeni genci hapsedilir ve millet zorlukla mezarlığın tümünü üstleyen Rumların elinden yarısını almaya başarır. Halk için büyük hüzünle neden olan bu küçük hikaye de böylece sona erer. 20 senedir mütevelliye üyeliği birkaç kişinin tekelindedir. Birbirlerini seçerler. Her yıl İstifa ederler, yeniden seçilirler. Tekrar istifa ederler, tekrar seçilirler. Bunların siyaseti monarşidir. Zavallı anayasa. Sesini tekrar duyurmak için kendi kendini yırtar. Mütevelliyeti kurulu istediği gibi yönetir okulları. Okul o kadar eskimiştir ki hafif bir rüzgar estiğinde eğilir, secde gelir. Küçük bir rüzgar istiğinde hemen dua etmeye başlar. Kilise yeteri kadar zengin olarak semt okulunun harcamalarını karşıladığı eğer Tanrı izin verseydi. Semt sakinleri bu konuda tamamen duyarsızdır. Elbette mütevelliyeti kurulu benim neyime gerek der ve öyle davranır. Soylu kesimi mütevelliyeti kurulu ile her konuda hemfikirdir. Ve bu konuda aynı zamanda iki kez sigara ve kahve içmek için mütevelliyetinin toplantı salonuna gider. Eğer bu kesimden biri kahve sigara içmek için hiyeti salonuna gitmeyi unutursa, şamgoç gönderilir ve ağa bilgi verilir ki kahvesi soğumuştur. Buyurup gelsin ve kahvesini içsin. Kilisede, Mütevelli heyeti kendileri için aranacak ilk şey muhteşem sesli ilahi okuyan muğannilere sahip olmaktır. Mütevelli heyeti azaları ister ki kiliselerinde güzel sesli muğanniler olsun ve sesleri Kadıköy'den işitilsin ve oradan da insanlar Üsküdar Yeni Mahalle'deki kiliseye gelsinler. Yeni Mahalle semti ikiye ayrılmıştır. Yukarı Yeni Mahalle Aşağı Yeni Mahalle. Yeni Mahalle denmesinin ana nedeni de semtin çok eski olmasıdır. Yukarı Yeni Mahalle tamamen aristokrattır. Her insanlığa görüşmeyi tenezzül etmezler. Kendilerini sadece Olimpos tanrılarıyla görüşmeye değer sayarlar. Bu kesim söylediğimiz gibi düşüncelerini mütevelli itialara vermiş ve hiçbir şeye karışmazlar. Sadece iyi et, tereyağı, sebze, rakı, şarap ve sonuç olarak vücudu şişirmeye sanatı gibi konularla ilgilenirler. İşte yukarı semtin sakinlerinden birinin selamsızlığı ile konuşması. Efendi, bugün cemaat toplantısına gittim mi? Gittim, niyetim yoktu. Fakat o taraftan et alma zorunda olmam nedeniyle, Biraz içeri baktım ne vardı Güzel et kesiyorlardı Cemaat toplantısı için söyledim Altı buçuk okka aldım Fakat böyle nadir et Milletvekillerinin hepsi gelmiş miydi Paşa limanı rakısıyla ne güzel gider bilir misin Kardeşim cemaat toplantısında ne konuşuldu bugün Ne bileyim kardeş Denediniz mi koyun etinden büftek olur mu benim sualine cevap ver. Ne cevaplayayım? Ben bilmiyorum ne konuştular. Milletvekillerinden birisi dışarı çıkmış birine ben senin gibi milletin parasını yemedim. Senden daha iyi kanun bilirim diye bağırıyordu. İyi ka kanun bilmek para etmez. İçini öyle bir doldururlar ki bugün niye kefal yok? Hoşça kalın. Güle güle gidin. Gece gel tavla oynayalım. Yeri uzak, hoşça kalın. Yukarı semtin kadınları güzeldir fakat erkekleri o güzellikten mahrum kalmıştır. Kadınlar arasında dedikodu o kadar, o derece ileri gitmiştir ki eğer birini çekiştirmek için otururlarsa bir haftada ancak kalkarlar. Burada kadınlar pencere önüne oturur, sokaktan geçenin boyu, burnu, sakalı, elbisesi hakkında değerlendirmelerde bulunurlar. Her ne kadar bir kafaları varsa da kadınlar kiliseye iki şapka ile giderler. Şapkalardan birini kafasına koyar, diğerini de hizmetçisi arkasından getirir. Kilisede şapka değiştirirler. Kadınların kafası o kadar küçük ki bugünkü şapkalardan bir adeti dört kadının kafasını kapatabilir. Eğer dört beş kişiye bir şapka geçirme geleneği olsaydı. Burada modaya tapılır. Yeni mahalleli selamsıza gider, ondan yeni elbise ve modeller çalar. Aşağı semt cumhuriyetçidir. Gençlik arasında bazen hareket görür fakat bu hareket daima sonuçsuz kalır. Çünkü monarşi gençliğin düşüncelerini gerçekleştirmesine izin vermez. Bu semtte de dernekler kurulmuş ve kapanmıştır. Derneklerin ne durumda olduğunu her ne kadar şu an bilmiyorsak da tahmin etmek kolaydır. Ya bir dernek kurulmak üzeredir ya da bir dernek yıkılmak üzeredir. Gençliğin bir kesimi var ki kendini müziğe vermiştir ve güzel şarkıları bağırarak okumayı sever. Bu kesimin düşüncesi güzel sesle çağırmak cemaatin ilerlemesine yardım eder ve eğer biraz da rakı ya da şarap içerek şarkı söylenirse cemaatin yeniden inşa işi kolay hale gelmiş sayılır. Semp sakinlerinin genel dili Türkçe fakirlerin ise Ermenice ile karışık Türkçedir. Meyhaneye devam edenlerin çoğunluğu fakir ve triyakidir. Zenginler meyhaneye gitmez ve gitmemesinin nedenleri de var. Çünkü meyhaneler evlerinin nakil etmişlerdir. Bu semtin hem zengin hem de fakiri sadece yemek, içmek, yatmak ve uyumak için dünyaya geldiğini zanneder. Cemaatin çalışmalarının yayınlanmasını... Hala beklediği Haçadur Misakyan burada oturur. Halka hizmet için gazetesine haftada iki kez yayınlanmayı yeterli bulan Punç gazetesinin yazarı Hanparsom Alacanyan da burada otururdu. Bu semt yüz sene önce nasılsa bugün de aynısıdır ve eğer gençlik semtin işlerine el atmaz ise iki asır daha böyle gider. Birçok kişi ısrar eder ki eğer yeni mahallelerin birkaç hafta hava değişimi için başka bir köye nakledilirse semtin havası değişir ve semti de fikirlerinde değişiklik hissederek uykusundan biraz olsun uyanır. Zamanında episkopos olmak için Galata ocağına takılan, elinden tutarak yürümesini öğreten Hırimyan Hayri'yi devirmek için Gece gündüz çalışan Matyos Episkopos İzmirliyan buranın vaizidir. Sadece kişisel çıkarları için çalışan bu adam bir gün masum olursa acaba patrik olmak için kim önerecek bu din adamını? İşte Üsküdar'da hikayesi burada son buluyor. Üsküdar'dan aşağı inip sahil boyu Boğaz'ın Anadolu yakasına ilerleyelim. Zaman sınırlı. Diğer semtleri çabuk geçip yalılarla ün salmış Kandilli'ye varalım. Tarihi Kandilli Vapur İskelesi'nin tam karşısındaki yokuştan yukarı, İskele Caddesinden çıktığımızda sağdaki sokak Kurt Bağrı Sokağı, Yergodasan Arakelots Ermeni Kilisesine böylece varırız. Kiliseden çok bir şapel büyüklüğündedir. İsa'nın 19 havarisine ithaf edilmiştir adı. 1841'de ibadete açılmış, 1846-1892'de tamirat ve tadilat görmüş, onarılmıştır. Bu kilisenin en göze çarpan yanı sol küçük şapeldir ki vaftisane olarak da kullanılır. Duvarları tarihi Kütahya çinileri ile bezenmiştir. Elişi Kütahya Çinileri tarihini bakımından çok önemlidir. Asıl kilise içinde de bu Çinilere rastlarız. Şimdi gelelim Hagop Baronya'nın Kandilli hikayesine. Kandilli İşte bir köy. Ne kolera ne de moda girmiştir bu köye. 25 Ermeni evi var. Abraham Ayvazyan birkaç yıl önce bağış toplayarak bir okul inşa etmeyi başarmıştır. Öğretmenler, çocuklar hep aynı şeyleri şeyleri öğretiyorlar. Anlaşılıyor ki ya Semt'in çocukları büyümüyorlar ya da semtli fakir olduğu için yetkin bir öğretmene aylık ödemeye güçleri yetmiyor. Biliyoruz ki bu okulda yılda birkaç kez birkaç kez öğrenciler Börek yer. Fakat bilemiyoruz ki yılda kaç kez dayak yerler. Köyün Ermenileri büyük oranda denizcidir. Kiliseye devam ederler ve meyhaneye hiç gitmezler. Dikkat çekmeye değer ki Ermenistan'daki yoksullar için bu köyden 30 lira toplanmıştır. Kadınları ise Yazma dokur ve para kazanarak bazen kocalarının borçlarını da öderler. Mezarlık sorunu için mezarlıkta kavga ederler, yine kadınlardır. Bunlar sadece çalışkan ve inançlı olmalarına rağmen milli his de taşırlar. Kızları daima ulusal şarkılar söylerler. İhtiyar bir papaz var. Eski zamandan beri papazlık yapar ve hiçbir tartışmaya sürtüşmeye fırsat vermemiştir. Yedi kez atılan topun o sesi köyün tepesinden işitilince yatağından fırlar, yangının nerede olduğunu anlamak için sokağa koşarlar. Kayıkçılar bazen cemaatle öyle vasiyetlerde bulunurlar ki sanki şaka yaparlar. Bir kayıkçının yaptığı vasiyeti en zenginlerimiz bile yapmaz. Bundan çıkan sonuç şu ki köyün cemaat ateşi daima güçlüdür, kuvvetlidir. Köyün havası o kadar sağlıklıdır ki eğer biri bir hafta burada kalırsa ertesi hafta oturduğu koltuğunu değiştirmeye mecbur kalır ve gider daha geniş bir koltuk satın alır. Kagoparonya'nın Kandilli semtini anlatımı işte burada son buluyor. Bundan sonraki semtimize doğru kıyı boyu ilerleyelim. Gelin Boğaz'ın sonuna doğru Beykoz'a uğrayalım. Beykoz meydanında eşsiz bir çeşme var. 18. yüzyılın işi. İlginç bir çeşme. Kemerli, kubbeli suyu On musluktan akmaktadır. Sadece bu çeşmeyi görmek için Beykoz'a gidilir. Çeşmenin yanından yukarı doğru çıkan Mehmet Yavuz e, e, Caddesi'nde ilerlersek az ileride Surbnigagayos Elmeni Kilisesi'ne ulaşırız. İlk kez 1776'da inşa edilen kilise, 1834'te yeniden inşa edilerek ibadete açılmıştır. Günümüze kadar mütakip kereler tamirat görmüş olan kilise bazilik biçimindedir. Olabildiğince yalın ve sadedir. Ama İstanbul kiliseleri içinde bir farklılığı vardır. O da sunağın e, tek sedef ile kaplı olmasıdır. Bu bakımdan çok önemlidir. Gelin şimdi Hagop Barınya'nın Beykoz anlatımına kulak kabartalım. Beykoz Yaşasın anayasa! Ey Ermeni gençliği! Saf tutalım! Yeni anasaya bir selam verelim! Bu sözler işte ilk kez Beykoz'da telaffuz edildi. Fakat 4-5 yıl oldu. Beykoz'a selamı kestik ve bundan böyle anayasaya selamımızı milli tımarhanenin önünde veririz. Beykoz çayırında anayasanın yıl dönümünde yapılan törenlerle Beykoz çok meşhur olmuştur. Milletini seven Ermeniler toplanır, rakı bardaklarını, anayasayı ve söylevleri birbirlerinin elinden, ağzından kaparlar. Okuluyla hiç müşur olmamıştır. Öğrencilerini memnun etmekten uzaktır. Semt kavgaları bazen meydana çıkar ve birkaç hafta dolaştıktan sonra görünmez olur. Tekrar gündeme gelmek için. Semt sakinlerinin büyük kısmı kilise ve okulları hakkında duyarsızdır. Gençlik, mütevelli heyeti okulu ve semti düzene sokmak için bazen çalışırlar. Fakat düzene koyma işi parasız olmaz ve bizim gençlikte de ne yazık ki para yok. Kayıkçılar ve balıkçılar bu semtte çok boldur. Bunlar müthiş şarap içerler ve bol da balık yerler. Aralarında kıskançlık ve kin Yoktur, birbirlerine iyi davranırlar ve daima böyle sevgiyle kalmak, dostluklarına daima zarar veren semt sorunları hakkında tartışmamak için ant içmişlerdir. Kadınlar ev işleriyle uğraşırlar, azla yetinirler ve öyle büyük istekleri olmaz, namuslu ve sadıktırlar fakat Öyleleri de bulunur ki kocalarına karşı geldikleri için tokat yerler. Beykoz'un havası da daima övgüyle anılır. Genellikle her semtin havası ne kadar kötü olsa o semtin okulundan iyidir. Hagop Baronya'nın anlatımı burada son buluyor. Bize ayrılan zaman da tükenmek üzere. Programa başlarken de bahsettiğimiz gibi, bu programdan sonra bu dönem için 15 gün sonra bir programımız daha kalıyor. Gelecek bu son programda ise Hagop Baranyanın edebi kişiliğiyle ilgili bir sohbet koyulaştırır. Yaz dönemi açık radyonun açık derginin içindeki Hagop Baronya'nın izinden İstanbul ve Ermeniler programını da sonlandırmış oluruz. Ve yaklaşan yeni dönemde kış döneminde daha önce yaptığımız gibi bu programda da olduğu gibi yine ile birlikte Ermeni Edebiyatı Numuneleri programına başlar. Bütün bir kış boyu beraber oluruz. Ermeni Edebiyatı'ndan numuneleri dilimiz döndüğünce sunmaya çalışırız. Şimdilik kalın sağlıcakla. 15 gün sonra Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin, Hagop Baronya'nın izinden İstanbul Ermeniler... Bu dönemin son programında buluşmak üzere sevgiyle hasretle Sirov, Ugarodov. Hoşça kalın. Hakop Baronyan'ın izinde İstanbul ve Ermeniler. Hazırlayıp sunanlar Paylin ve Yetvar Tomasyan.